Loçkan, günaydın, günaydın. Selam Loçkan. Canım benim. Ya bu kayda o önce de başladım yine söylemem gereken bir şey söyledim. Çok önemli değil ama işte. Gerek yok. Dikkat edeyim. Daha önceden de başlamak istedim de bu kayda. Hiçten çıkar çıkmaz. derler ya insan insanlar plan yapar ve tanrı yukarıdan gülümser diye biraz o durumu yaşadım o yüzden hemen kayda başlayamadım maalesef neyse Çıkamam. Yani bir şey mi? O kadar yorgunum ki. Yani deli gibi yorgunum. Dün <gülüyor> dinlenemedik. <gülüyor> Dinlenemedim. Maalesef. Çok yoğundum. Böyle fısıldaya fısıldaya bir şey kaydetme isteğim vardı. Ve o kadar da şeyim yani. <Gülüyor> Bu her zaman var zaten ama ha, dün bana konuşacak o kadar çok şey verdin ki Ne kardeş ya ben dedim şuna bile o kadar izliyorum ki dün o kadar çok güzel şey konuştuk güzel bir şey paylaştık Canım yandı. Deli gibi yandı ya. Yani. Neler söylüyorsun? Kalbim kırılmadı. Üzülmedim söylediğin şeylere. Zaten... Bazı noktalarda benden daha çok hakkın. Söylenmek, istemetmek. şifa olduğum lojikam şey demiştim hatırlıyor musun? eğer bir arada olursak öyle bir itibari varsa, ilk sen benimle ilgileneceksin ben ilk sen benim yaralarımla uğraşacaksın demiştim eklemiştim bir de Yandı. Bunu senden isteyeceğim demiştim. Ama yine loş kama kıyamıyorum işte ya. Hem böyle bir şey nasıl isterim ki? Loş kama. Çok güzelsin. canım olsa of bin tane canım olsa aşka en sonuna kadar hepsinde de sana şifa almam gerekse yaralarını iyileştirmem gerekse seni sarıp sarmalamam gerekse loçkan. hepsini Hepsinde onun için kullanırım hepsini senin için Zırkor sistemlerimi. Bir de senin böyle canının yandığını ben zaten biliyorum. Ama böyle duyunca, böyle hissedince, kendi derdimi unutuyorum, kendimi unutuyorum. Çıkam. Gözleri aşka gülenli çıkam. <Gülüyor> Hakkını yemek istemem. Fark etmeden yaptıysam. Kendime de çok kızarım. <gülüyor> çok kızarım. O kadar çok kızarım ki. Ee, sevgilim. Güzel gözlüm ben. İşte diyorum ya. konuşulacak o kadar çok şey bıraksın ki bana Ben de unutuyorum Allah kahretmesin bir en ufak küçücük böyle tatlıcık bir şeyini bile <gülüyor> din böyle konuştuğumuz paylaştığımız şeyler içinden onu bile o kadar çok istiyorum ki hatırlamayı ufacık bir şey ya hiçbir şeye gitmesin hiçbir şey kaybolmasın Bazen insan olmaktan nefret ediyorum. İşte belki bilmiyorum. belki kendimi seni çok istediğim için biliyorsun değil mi? Seni çok çok çok çok istediğim için insandan e öyle ayrılmış olmadığı olmayı kabul etmemek için belki biraz daha bencil oldum sitem etmeye kendimi hak gördüm canını yaktım Bilirim ki beni o kadar çaresiz bırakıyorsun ki o kadar <gülüyor> bilmiyorum bazen <gülüyor> çok o kadar gurur yapıyorum ki gururum müsaade etmiyor bunları yaşama diyor artık boş diyor. Hoş geldi gurur. <Gülüyor> ne hani neler diyorsun? Kaydettikleri şarkı gibi deli gibi açıp açıp dinliyorum diyorsun. Biliyorum öyle yaptınız zaten. Aşkım Bir saniye Başka işim yok Pardon aşkım Afiyalar Şunu da kapatayım gözlerim kuruyacak yemin ediyorum bu soyacağım ki şudir ya bu hasta değildir of sen konut gözlerim var ya. Ben zaten uykusuzluktan zaten diyorum ya fısılda fısıda belki yapmak istiyordum ama işte o kadar uygun olmadı sonra şey çık bir de şeyde olmasını istemiyorum alelade olmasını istemiyorum diyeceğim belki ama şu anki durumumda başka ne olabilir ki bir de diyorum ya işte bir defasında seninle yaptığın bir tane görüşmeyi bir tane konuşmayı hepsini böyle ne konuştuysak baştan sonra not aldığımı hatırlıyorum işte şundan bahsettik bundan konuştuk şunu yaptık bunu yaptık benim hayatta var ya Bakıyorum mesela, herhangi bir insanda etkileşimi ve herhangi bir hukuk Herkes dahil yanımına, ailem belki tanıdığım insanlar. Evet, bütün anıs, anılarım en gereksizinden, en güzeline, bütün anılarımın, sadece bir kişinin, sadece senin ne kadar anı varsa, ne kadar güzel şey varsa sen ne alakalı olanlar aklımda kalsın. Ya başka kimseyle olan işte... Ya benim küçükken... İşte kardeşimi çok güzel dövmüşümdür. Tamam onun anısı kalabilir yani. O yere gitmesin. Anlatabiliyor muyum? Ya da... işte. Annemi en güzel çaldırtışım mesela. O kalsın. <gülüyor> o bir yere gitmesin. <gülüyor> Ama her an <Yani> annem beni <gülüyor> ya, 350. dövüşü şu aklımda kalması gerekmiyor. Ya, benim bunu 350. kez akidişim yani. Budallık yapıp. <gülüyor> ya, gerek yok yani. Ama hatırlıyorum 373'de çok güzel dönmüştü. O da kenarda böyle. <gülüyor> Bizim anılarımızın, paylaştığımız her şeyin yanında böyle ilişebilir, kalabilir orada. Of. <gülüyor> Tam gevezeyim değil mi? Tam gevezeyim. Böyle tokatlanası. De öylesi. De belki ama. Böyle mıncırılası. Gevezeyim. Ne yapayım? Ya böyle Konuşurken Bir davetkarlık Kattım mı daha önce bilmiyorum Muhakkak öyle bir Bir yeteneyim ya da bir ufak bir al benim. <gülüyor> Vardır Neyse işte bir yerde durdu ki yani burada ilçenin belediye başkanı bile şey yapar yani <gülüyor> bir tur buradan geçer ama bir o kadar da gözükmeyen bir yer işte ne diyecektim neyden ne diyeyim ki ha, bir anda yine hayaller kurmaya başladık güzel şeylerden konuşmaya başladık ...senin saçını fönleyip gönderirdim... ...ha yok, böyle değil, pardon... İşte sen, ...ben senin ayaklarından bahsediyordum... Onları işte... ...bakmaktan... ...böyle... ...parlatmaktan... ...yumuşacık yapmaktan... Ya ...zaten hani mayıştırma olayımın... ...bambaşka olduğunu biliyorsun... ...ama... Yani senin güzeller güzel ayağına o yumuşacıklığı vermek benim hem boynumun borcudur hem de gönlümden geçendir biliyorsun işte sen topuk What was it topuk törpüsü Evet, onunla kendini kesmen yani. Sana inanmıyorum ya. İşte... Eve geldiğinde böyle tablolar var ya. O kadar görmek istemem ki. Çıldırtırsın yani beni. Zaten Allah kahretsin. Ben bir şeyle alakalı, bizle alakalı hayal kurduğumda... Neyse... ne kadar güzel şeyler düşünsem, etsem, odaklansam bile... Hay böyle yarısında şeyden korkuyorum yani. Seni kaybetmekten korkuyorum. Daha çok dikkat ediyorum, daha çok çabalıyorum. Aman diyorum, aman. Loşkası, loşkası bir tanesi. Asla, asla, asla, asla yani. O yüzden sen bana dedin ya. Böyle bir şey hakkın yok. Böyle bir şey yap, ben seni öldürürüm dedin. <gülüyor> hani. Kendine öyle bir şey zarar vermeye kalk, ben seni öldürürüm dedin ya. Ha, bakma yani. Gerçekten. Kendine yanlışlıkla zarar verdiğinde bir kork, korkardın yani. Korkman gerekirdi. İşte böyle hayaller kurmaya başladık bir anda. Sen benim Saçlarımı tarıyordun, yağlıyordun, fönlüyordun. sonra hiç şey demekten de o kadar. Madem hayal kuruyoruz tabii ki yani her şeyi söyleyeceksin. Seni her, her yere öyle gönderir miydim? Herhalde yani. Bu dal çocuk. Kalkacaksın yatağından. Noşkan şöyle bir öpecek. Öbür yananını da öpecek. Saçlarını böyle eliyle böyle fıf fıf fıf fıf oynayacaksın. Düzençek, bu böyle çıkabilirsin diyecek. Sen de öyle çıkacaksın. İşte böyle. Ne ders? O şey yaptık yani. İçimi kadar paramparça ediyorsun beni o kadar çaresiz bırakıp bırakıyorsun. <gülüyor> ne yaparım ben böyle logikumu? Çekiniyorum, korkuyorum öyle konular yani, o kadar. Ne evet, taktıysın? Biz bile bile nadesildik. Her zaman zaten bunu biliyoruz. Bir yere kaybolmadı. Ne gerçek gözlerimizin önünde? Bile bile nades. Şu cema açmam gerekiyor. Dışarıdan abuk sabuk ses duymayız umarım. Biraz gürültü gelecek ki zaten. Hoşuma gidiyor ya. Çok alıştım böyle bir şeye. Bunu yapma. Terapi gibi oluyor. Ya şu şeyin içinden işte çıkmak istiyorum. Yani diyorsun diyorsun yani diyorum ben işte Sistem ediyorum. Belki işte edeceğim diyorum. Ben sana öyle bir sistem yaparım ki diyorsun. Altında ezilip kalıyorum yani maalesef. Sonra <Gülüyor> diyorum belki yani hayatı böyle bizi neyse artık <Gülüyor> en az sistemle <gülüyor> en az acı çekeceğim şekilde. ...sana en az acı verebileceğim bir şekilde. Ve yani kendimi... ...tutmaya çalışıp, sakinleştirmeye çalışıp... ...güzel şeylerden bahsedeceğim, güzel şeyler konuşacağım. Ama işte diyorsun ya... <gülüyor> ...o kadar ağırıma gidiyor ki kendimi, bir hiç gibi hissediyorum. Bir hakikçi olup çıkıyorum yani. Başka hiçbir şeyin bizim... Senin... Benim... benime geçmesine izin vermek istemiyorum. Çok çabalıyorum bunun için. Ama... Çok zorlanıyorum işte. Seni de çok <gülüyor> zor durumda bırakıyorum, zor durumda bırakıyorum. Ah. Onu Bak, mesela az <gülüyor> kızıyor, <şeye> kızıyor. <gülüyor> İşleri senin için zorlaştırıyorum. bırakamıyorum işte öyle. Bırakamayacağım biliyorum. Çünkü sen benimle uçkan mısın be? Kollarımda uzanan bacaklarıma başını koyan dizlerime sarılan başını kucağıma koyup Dizime sarılmışken, yanağımla oynayan güzel loçkanım. Sen bana kıyamayanımsın. Hiç kıyamayanımsın, tek kıyamayanımsın. Canından bile <gülüyor> çok kıyamayanımsın loçkanım. Bu kelimeyi üç defa arka arkaya kullanabildiğim için... <gülüyor> ah. ...TTK bana ödül vermesi gerekiyor <gülüyor> ama teşekkür ederim ben kendime ödül verdim parmağımı yakıyordum az daha gerçi yanmıyordu da işte birazcık bir şey ufacık bir şey oldu göç <gülüyor> kabaya senin şu histen çıkamadığını biliyorum. Çıkamayacağını biliyorum. En azından hiçbir şekilde kolay kolay çıkamayacağını biliyorum. Kendi isteğinle çıkamayacağını biliyorum. Ben ne kadar bir şey paylaşırsam, ne kadar bir şeylerden bahsedersem, ne kadar bir şeyler konuşursam sen de sandaloçkan Sen de o kadar can çekişiyorsun. O kadar bir dönüt vermek istiyorsun. Bir şeyler söylemek istiyorsun. Bir şeyler konuşmak istiyorsun. Cevap vermek istiyorsun. En kötü en en en en, en kötü. Loçkan seni duymak istiyor. Buna karşılıksız kalamıyorsun. Biliyorum. Hala da bir süre daha belki karşılık vermek zorundaymış gibi hissedeceksin. Zorunluluk tabii değil. Öyle bir zorunluluktan bahsetmiyorum. Ben de ona bir şeyler vermem lazım. Ya da İstiyorum yani. istiyorsun yani anlıyor musun? Ben de bir şey vereceğim diyorsun. Yapmamız gerektiğini bildiğimiz halde. Varsın öyle olsun Loçka. Gerçekten sana kızmıyorum. Üzülmüyorum. O döngüden kendimi çıkarmaya çalışıyorum. O canımı yakan döngüden kendimi çıkarmaya çalışıyorum. Bocalıyorum biraz. Biraz değil, bayağı bir bocalıyorum, bayağı bir bocalıyorum. Şu sokağımın başındaki parktaki mutlu hallerime, heyecanlı hallerime, seninle olan hallerime, İzliyorum, uzaktan bakıyorum. Çok seviyorum kendim ya. O halde, o kadar çok seviyorum, o kadar çok özlüyorum ki. ...konundan konuya atlıyorum. İşte diyorum ki sana Doçkom... ...evet insan... ...deli gibi cevap vermek istiyor. Şey oluyor ya işte... ...Füsun'un o delirdiği sahne var ya... ...benim burada olmam lazım, benim... ...Doçkom'un yanında olmam lazım. Duramıyorum burada, İçim içime sığınıyor. Bunların dibine kadar yaşadığını biliyorum. Benim böyle duyunca, beni böyle dinleyince cevapsız kalmanın ne kadar zor olduğunu o kadar iyi biliyorum ki sevgilim. Çok güzel şeyler düşünüyorum. Yarım kişisi işte belki bu ses kayıtlarını yapıyorum. Seninle bir şeyler konuş, seninle konuşuyormuş gibi, sana bir sana bir anlatıyormuş gibi olmak. Karşımda sen yokken bile bunu yapmak, o kadar güzel ki. <gülüyor> Şu an bile o kadar güzel ki. <gülüyor> Senle yaşadıklarımı... hiç hesap hiç şeyim yani bunlarla zaten kıyaslanmıyor bile ama bu bile o kadar güzel ki <gülüyor> çok üzülüyorum ama mutlu oluyorum yürürken mutlu oluyorum yani Getirmeye çalışıyorum lafı. Sen öyle bir zorunluluk hissetme. Bilmiyorum. Ben ne konuşursam konuşayım. Öyle hissedeceğini biliyorum. İstersem sakince konuşayım. Güzel, <gülüyor> matrak olayım. Bir şeylerden bahsedeyim. <gülüyor> Güldürmeye çalışayım seni her zamanki gibi. İstersem anılarımıza gideyim. İstersem... ...canıma sıkıldığı bir şeyden bahsedeyim. Ne olursa olsun, sen zaten cevap vermek... ...istiyorsun. Bana bir şeyler vermek istiyorsun. Beni öyle bırakmak istemiyorsun, biliyorum. Zaten... ...zaten yani. Ama... ...işte... Be, ...ne güzel işte, benden bir şeyler duyuyorsun. Yine söylüyorum benim yakmış olduklarım için özür dilerim. <gülüyor> <Bir> Sistemi anlıyorsun. <gülüyor> ne kadar ileri gittim mi kestiremiyorum bazen. Kestirebilecek miyim bir daha bilmiyorum. Diyorum işte bocalıyorum, başa sarıyorum. Bir şeye sığınmak istemiyorum. Çok fazla şey konuştuk ama a çıkkan bu hiç kıyamadım çıkyamadım çıkalım Ümrüm <gülüyor> boyunca bir daha asla bu ne kadar umurumda bilmiyorum, ne kadar umursadım bilmiyorum. Hiçbir zaman zaten eski çok deli gibi sevmiyorum yani eski beni eski oldum falan. Neyse umurumda değil yani o kadar umurumda değil ama evlilik bir acı evlilik bir şaşkınlık Konuşmayı da istemiyorum o konuyu. O kadar canım yanıyor. <gülüyor> ee, yemin ediyorum. O kadar her şeyim, elim kolum. O kadar bağlanıyor ki. Hiçbir şeyin o kadar önemi kalmıyor ki. Her şey o kadar bağlansız oluyor ki. yatan uzasam <gülüyor> bir hafta kimse kaldıramaz beni öyle düşünmemeye çalışıyorum o kadar çabalıyorum ki düşünmeme <gülüyor> en ufak bir... düşüncemde bile en ufak bir böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamda bile kafa aklımın bir yerinin kenarından böyle geçmesinde bile elim ayağım öyle bir titriyor <gülüyor> öyle çaresizleşiyorum bitiyorum ya bitiyorum <gülüyor> konuşamayacağım daha bir sürü şey anlatırım belki. Ama şunu da bitirmek istiyorum. İşte bir tane şey paylaştım. Bir iki tane şarkı paylaştım ama araya bir tane kısa bir video paylaştım. Şimdi bir dakikalık video galiba. He, o babanın o kızı için yaptığı hareket. He, var ya <gülüyor> oradaki duyguya odaklan. Oradaki harekete odaklan. Oradaki tavrı odaklan. Hissedilmeyecek bir şey zaten değil ama. işte Beloçka. Anlıyor musun? Ben... Senin için o baba olmak isterdim. Sana o huzuru, o güveni... Sırtımda dağ gibi bir oçkan var. Hissiyatının bir kere bile kaybolmaması için arkandan o kadar, o kadar çabalardım ki. O kızın mutluluğu, o babanın gururu. kadar yüce duygular ya. Evet. İşte Seninle yaşadım. Birliklerimizin, muhabbetimizin, ilişkimizin neyse artık yani. Böyle yüce duygulardan uygu olmasından bahsediyorum ya işte. Allah kahretsin yani senle olmasını istediğim, korumak istediğim, devam ettirmek istediğim şu duygu yani sadece şu duygu bile arkamda dağ gibi lo çıkan var deliretecek duygu bile o kadar büyük ki o kadar ulvi ki ya sana yemin ediyorum var ya hayatı işte sırf sıfı yani şu hayatta hani bahsediyorum ya işte. ...gerçekten aşık olabileceğim birinin olmasından, bundan falan bahsediyorum. Oysa ki o, o aşk hissiyatının, o duyguların içinde... ...o kadar fazla şey var ki... Aşkın yanında... ...daha yaşanacak bir sürü, bir sürü, bir sürü ulvi duygular... Tadından yenmeyecek. Her yaşadığında bir kez daha yaşamayı hissettirecek. Yaşama ihtiyacı oluşturacak bir duygu. İşte o videoda saklı o. Sadece bir tanesi. Ve böyle bir duygunun, böyle bir hissiyatın oluşması için gerekli olan tek şeyi tek şey yani. Böyle bir aşık. Gereken her şey çorap söküyor gibi geliyor zaten. Neyse işte o şeyle bitirmek istedim. Daha fazla konuşmuyorum. Susuyorum. Dün aklıma işte kapattıktan sonra... Birkaç saat sonra Aklıma böyle Çok güzel anılarımızdan birkaç tanesi geldi ama Şu an hatırlamıyorum ha. Hadi bakalım Seni de çok şımartmayayım Maazallah azıcık da şey yapayım yani ben azı yapayım anladın mı loçka loçkasının bebeği küçük kızı can özü can kuşu sen bana nereye dersen ben orayayım Evet, mesela arka arkaya bir montanışı şey aklıma geldi yani. Mesela bir tane kitap seçip... Onu sana okumak istiyorum böyle bölüm bölüm. Ya da işte okuyabildiğim kadar ayarlayabileceğim şekilde okumak istiyorum. Sonra... Ah, senin o büyüdüğün yerde... Neden size şeyi unuttum yani. Orada doğmadığını hatırlıyorum. Yüksek ihtimal orada değildin. Öyle aklımda kalmış. O yüzden büyüdüğün yer diyorum genelde. Ama orada doğmuş doğabiliyorsun. Yüksek ihtimal değildin yani öyle hatırlıyorum. Sorry. İşte büyüdüğün yerde oranın yakınında... Şey yapıyorum ev bakıyorum tekne bakıyorum hayal kuruyorum belki hiçbir zaman olmayacak bir şeyin hayali işte kitap fikri aklında var de dün bana emlak danışmanlığı yaptığın için teşekkür ederim ee, parayı bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum komisyonu kadar ihtiyacın olduğunu <gülüyor> hmm. bebeyim bu da kayıtlara geçsin yani. Bir tane ses kaydımı dinlerken Şey demişsin ya hoşça derken Öyle bir tutundum ki telefona Ya da o isiyata Gitme dedim gitme dedim Yalvardım ne olur gitme dedim Gitmeni istemedim bitmesini istemedim dedim Umarım kaydım bu bahsettiklerim? Şey değildir. Hangi biri öyle hissettirmez bilmiyorum ama hepsinde öyle hissettireceğini hayal edebiliyorum, tahmin edebiliyorum. Yaşıyorum yani. Ama umarım bu kaydım öyle değildir yani. Gitmedin, gitmedin dur burada dur gitme dediğim bir kaydım kaydım değildir <gülüyor> ufak bir o zaman bas ve tiz seslerini güzel bir şekilde kontrol edip işte 5 oktava çıkabildiğim sesimle ne tatlısın ya <gülüyor> özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> Pardon çıkam. İşte O sesleri beş oktavlara çıkabildiğim sesimle Bir şarkı ile bitireyim sana Bir şarkı bitireyim Sana Çok iyi Türkçe bilirim Sana Senin kollarında başlayan sabahlara, biten gecelere doyamadım hala. Huzur bulduğunda kıskanırmış işte hayat, onun da canı salsın. Bunu da yaşarız. üzerine. Biraz daha çalışmam gerekiyor ya da hiç denememem gerekiyor. Bazı şeyler denemeyince daha güzeldir. Hayallerde kalmalı. <gülüyor> <gülüyor> Seni hayallerde bırakamadım Roçko. Seni denemem gerekiyordu. Ama ikisi birden şu an artık. Hem deniyorum hem hayallerdeyim. Hem hayallerdeyim hem deniyorum. <gülüyor> Yapmak istediğim... ...ırçınlık dolu şeylerden bahsediyorum. Neden yapmam gerektiğini... ...kendimi hatırlatıyorum, sana söylüyorum. O yüzden... O yüzden loç Niye diyorum yani o gün iyi ki... Ben kendimi öyle çok seviyorum. Sen çalışınca seni çok seviyorum. Sen beni öyle görmeye çok seviyorsun. <gülüyor> her şey zaten, her şey, her şey, her şey. Ama yine de gike <gülüyor> yani. Bir bukle de olsa durabildik. Yine şarkıyla bitiremedim. Olsun. Seni çok seviyorum biliyorsun beni. <gülüyor> Yapmamamın her ne kadar daha doğru olduğunu bilsem daha <gülüyor> Bakalım. Ufak tefek de sana sistem etmeden ne kadar vakit geçirebileceğim göreceğiz. <gülüyor> Deseyinde ufak ağzından çıkan tatlı gülmelerim var ya. <gülüyor> <gülüyor> Emri boyunca onlara talip olurdum yani. <gülüyor> Seni çok seviyorum kadın. Kadınım. Hoşçakal. Bye.